Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi Merhaba, Buğdayla Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programında yine birlikteyiz. Ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman. E, bugün iki ayrı konuğum var. E, i̇lk konuğum bir sergi organizatörü ama e, bu e, alışık olduğunuz bir sergi değil. Bir değiş tokuş sergisi. E, Ada Sanat ve Saint-Michel Lisesi e, bu özel sergiye ev sahipliği yapacak Nisan ayında. E, 12-14 Nisan tarihleri arasında e, Ada Sanat'ta e, gerçekleşecek bir değiş tokuş sonrasında eserler 15-29 Nisan tarihleri arasında Saint-Michel Lisesi jean Sergi Salonu'nda sergilenecek. Nedir değiş dokuş sergisi? Ee, evet, e, telefonun öbür ucunda konum, serginin organizatörlerinden mimar Güray Oskay. Merhaba. E, evet, e, bu ikinci e, değiş dokuş sergisi olacak ve gerçekten çok e, enteresan ve e, öncü bir çalışma değiş dokuş sergisi. İsterseniz biraz serginin bize mantığından, amacından söz eder misiniz? Hay hay, ee, serginin çıkış e, Fikri şu açıkçası değiş tokuş serdiği bir Çağdaş karma sanat e, karma Çağdaş sanat sergisi hı hı. E, yaklaşık 40 sanatçının e, çeşitli işlerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor amacımız ilk defa sanat eseri sahibi olacak insanlara ulaşabilmek takdir edersiniz ki e, bir sanat eseri satın alma yolculuğunda en önemli aşama para çoğu zaman öndeki engel de para biz de acaba denklemden parayı çıkartırsak e, nasıl bir formül elde edebiliriz diye kafa yorduk e, prensip bunun üzerine kurulu açıkçası evet parayı çıkardığınızda karşınıza takas çıktı <gülüyor> aynen öyle şöyle işliyor sergi e, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi e, 12 Nisan akşamı e, cuma akşamı sergi açılacak ve 14'ü pazar akşamına kadar açık kalacak bu sırada e, herkesin ziyaretine açık sergi Ziyaretçiler gezdikten sonra beğendikleri ve sahip olmak istedikleri eserler için teklifler yapacaklar. Bunu da küçük yapışkanlı not kağıtlarına tekliflerini yazıp eserin yanına yapıştırarak yapacaklar. Ne tür teklifler bunlar? Kural şu, para veya parayı temsil eden şeyler dışında her şey. Bu bir Ne olabilir, bir hizmet olabilir. Tamamen teklifi yapan kişinin hayal gücüne ve imkanlarına bırakıyoruz. Hı -hı. Ee, hiçbir kıstas yok. Ee, bu ve teklif edilen şeyin e, maddi değerini de hiçbir şekilde sorgulamıyoruz. Ee, geçen sene de zaten o kadar güzel örnekler geldi ki evet. e, bazen maddi değeri otomatikman kızardı e, etmenize sebep oluyor gelen teklif. Yani örnek vermek gerekirse. Evet, örnek verebilirsiniz. Teklif, geçtiğimiz sene e, bir ilkokul öğrencisi e, çizgi roman koleksiyonunu ...teklif ettiği eserlerden biri karşılıklı. Gerçekten çok anlamlı. <gülüyor> Kesinlikle. Ee, sergi kapandığında pazar akşamı... ...biz hızlıca bir envanter çıkarıyoruz. Her <gülüyor> esere gelen teklifleri listeleyip... ...sanatçılara teslim ediyoruz. Ve onlardan da hemen iki gün içinde... bir ...seçim yapmasını ve bize bildirmesini rica ediyoruz. Sanatçı kendisi belirliyor sonuç olarak. Tabii. <gülüyor> Aynen Aslında bir nevi açık arttırma bu. <gülüyor> evet. Sadece... İnsanlar fiyatlarla yarışmak yerine tekliflerle yarışıyorlar. İşin güzel yanı aynı kategoride teklifler gelmediği için gelen teklifler arasında karşılaştırma yapabilecek olan kişi sadece sanatçı. Yani hangi teklifin diğerinden daha iyi daha üstün olduğunu sizin izleyici olarak bilmenize imkan yok. Bu da evet. çok renkli hale getiriyor sergiyi. Sanıyorum bir takım hizmet teklifleri de geliyor değil mi? Yemek yapmak gibi ya da daha başka bir takım teklifler. Çok çeşitli hizmet teklifleri aldık geçen sene. E, yemek yapmak bunlardan biriydi. E, çorap örmek bunlardan biriydi. Evet. E, daha profesyonel hizmet teklifleri de geldi. Mimari projeden e, hukuk danışmanlığına bir sene boyunca e, medikal e, konsültasyona kadar çeşitli hizmet teklifleri de vardı. Gerçekten geçen sene hiç sanat eseri alamayan insanlara ulaşabildiniz mi? E, kesinlikle. Geçtiğimiz sene biz bu işi ilk defa yapıyorduk. 32 sanatçıyla yola çıktık. 48 saatte 32 işe 764 tane teklif geldi. Evet, bayağı ee, yüksek bir rakam gerçekten. Kesinlikle. Biz de mutlu bir şekilde Hı -hı. şaşırdık. Hı -hı. Ee, ve ziyaretçi yelpazesinin genişliği bizi çok mutlu etti. Biraz önce söylediğim gibi ilkokul çocuklarından e, genç profesyonellere e, orta yaşlı kesme hatta daha yaşı ilerleyen kesme kadar her kesimden, profesyonellerden ev hanımlarına kadar müthiş bir yelpaze vardı e, ve zaten yaş kesimine hı hı. baktığınız zaman biliyoruz ki içlerinde e, daha önce hiç sanat eseri satın almamış olan e, yüzlercesi vardı. Evet ve bunlardan bir kısmında ilk sanat eserlerine sahip oldular. Ne kadar güzel. Ee, peki e, şimdi Ada Sanat ve İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi işbirliği aslında fikir sanatçılardan çıktı. Burada Saint Michel Fransız Lisesi ile ortaklık yapmanızın rolü ne? Şöyle e, biz üç mimar arkadaş e, bu sergiyi geçen sene tamamen amatör bir ruhladı organize etmek üzere yola çıktık. Ee, Ada Sanat'ın e, sahipleri Mehmet ve Buket Güreli çifti e, sağ olsunlar bize en baştan müthiş destek oldular ve birinci sergi için ev sahipliği yaptılar. Aynı zamanda serginin her boyutunda da sürekli yanımızdalardı. Hı hı. Bu sene ikinci sergi için e, tekrar yola çıktığımızda koşarak onlara gittik. Yine severek ev sahipliği yapacaklarını söylediler Bu sırada Tesadüfi bir tanışıklık üzerinden Senmişel bir ilişki gelişti Sergi projesi Çok hoşlarına gitti Ve dediler ki biz böyle bir projede Size destek olmak istiyoruz evet. Ve onlar da bu sene Organizasyon sürecinde Sağolsunlar çok ciddi katkıları var hı hı. Aynı zamanda Serginin sadece iki gün görülebilir olması Gözlük bizi de üzüyordu ama değiş tokuş şeyi sebebi e, mekanizması sebebiyle evet. çok uzun askıda kalmasını istemiyorduk bu serginin. iki gün ada sanatta teklifleri aldıktan sonra e, sanatçılar karar verirken iki haftada hem eserler hem teklifler ziyaret edilebilecek. Evet 15-29 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilecek. Peki e, Güral Bey aslında e, bir şekilde sanata ulaşamayan e, insanlara daha doğrusu bütçeleri nedeniyle yetersiz bütçe nedeniyle sanata ulaşamayan insanlar için bir fırsat. Ama aslında bir yandan başka bir fırsat. E, Sistemi de aslında öneriyor sergi. Ee, biraz ekolojik yaşam açısından değerlendirirsek eğer e, bir takas ekonomisi de aslında var serginin e, alt metinlerinde benim okuduğum. Ee, sonuçta değiş tokuş yani parayı hayatımızdan çıkarıp değiş tokuşu e, tekrar hayatımıza sokmak. Tekrar diyorum çünkü bundan e, yıllar önce değiş tokuş vardı. E, bir şeyin bedelini... Aslında para olarak e, ödediğimizde o şeyin e, tam değerini ödemiş oluyor muyuz? Tam karşılığı oluyor mu? O değersizleşiyor mu? Bütün bunları bir şekilde sorgulamayı bırakıyoruz. Ama e, değiş tokoş olduğunda e, tüketim yerine üretmek, kendi hizmetimizi o karşımızdaki üretim yerine bunu takas etmek e, çok daha anlamlı hale geliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu bedel ve... İnsanları üretime ve bu bedel ve tüketim ekonomisi üzerine yeniden düşünmeye teşvik ediyor mu sergi? Ya bu çok önemli bir soru ve çok önemli bir konu parmak basıyor. Şimdi biz ilk te telaffuza hep şundan baş başlıyoruz. Para geçmeyen sanat mezatı, yani içinde para geçmeyen sergi diye anlatılıyor sergimiz. Bu da otomatikman sanki hep tek engel paraymış da maddi durumu yetmeyenler için veya müsait olmayanlar için bir sergi düzenliyormuşuz gibi bir yanlış anlaşılma doğurabiliyor. Hı hı. Bizim derdimiz aslında şu insanları parayla bir şey satın alma tedirginliğinden kurtarmak ve ilk sanat eserleriyle buluşturmak. Yoksa değiş tokuş insanların ucuza veya evlerindeki eski masa karşılığında sanat eseri alabilecekleri bir şey açmak değil. Evet. Bir tanışıklık Yaratmak. Ve biraz önce söylediğiniz şey bizim için çok değerli. Ee, eğer evde tekliflerini hazırlayıp da gelmedilerse bir sürü ziyaretçinin e, ellerine o postitleri alıp eserin karşısına dikilip e, kara kara düşünmeye başladığını görüyoruz. Karşımda <gülüyor> müthiş bir sanat eseri var. Buna sahip olmak istiyorum. Ben bunun karşılığında ne verebilirim diye. Evet. Çünkü cebinizde paranız olduğu zaman bunun cevabını vermek çok kolay. Ben işte bunun karşısında şu kadarı gözden çıkartıyorum diye ama... Emeğinizi veya hı. sahip olduğunuz bir başka şeyi e, elden çıkartmaya hı. gelince iş insanlar çok daha ciddi düşünmeye başlıyorlar. Bence bu biraz önce sorduğunuz şeyin hı hı. tam olarak karşılığı. Evet e, biliyorsunuz biz buğday olarak bir tohum takas ağı üzerinde çalışıyoruz biz proje e, yürütüyoruz. Orada da çiftçiler arasında bir tohum takası e, söz konusu. Bir Zumbara e, projesi var daha önce de radyoda konuk etmiştik. E, Zumbara projesinin yaratıcılarını bilmiyorum haberiniz var mı Zumbara projesinden? O da bir hizmet takası projesi. Aslında yavaş yavaş bir takas... Ekonomisi bir değiştöküş e, e, ağı galiba yavaş yavaş e, kendini gösteriyor diye düşünebilir miyiz? Umarım ki öyle olsun. <gülüyor> e, bu arada Zumbara ekibinin e, çalışmalarını büyük bir keyifle takip evet. ediyoruz. E, birinci serginin sonunda e, son gününde tanıştık. E, hemen birbirimizi bulduk. E, umuyoruz ki belki... ...birlikte bir şeyler yapma şansımızda da olacak. Evet, e, biz de umuyoruz. Çok teşekkürler programa katıldığınız için. Ayrıca biz sergi için de çok teşekkürler Güral Bey. E, evet, e, 12 Nisan e, saat 19'da Ada Sanat Sergi Salonu'nda açılacak sergi. 14 Nisan'a kadar e, tekliflerinizi yapabilirsiniz saat 20'ye kadar. E, daha sonra da e, hem teklifler hem eserler 15-29 Nisan tarihleri arasında... ...Sen Michel Lisesi Jean Dark Sergi Salonu'nda... E, sergilenecek. Şimdi bir müzik arası veriyoruz. Chromatics'den The Page adlı parçayı dinleyeceğiz. Evet, Chromatix'ten The Page adlı parçayı dinledik. Şimdi programın ikinci konuğu Çiğ Süt Üreticileri Grubu Sözlüsü Çapar Kanat. Merhaba Çapar Bey, hoş geldiniz. Merhaba efendim, merhaba. Ee, İzmir'den programımıza katılıyorsunuz. Ee, evet. Çok teşekkürler. Ee, evet, Çapar Bey, rekabet kurumu süt ve yemdeki haksız rekabeti mercek altına aldığını bir an önce ilan etmeli. ...başlıklı bir kampanya başlatıldı... ...Fikir Sahibi Damaklar... ...Slow Food Fikir Sahibi Damaklar tarafından... sizde de... ...sütteki bu haksız rekabet... ...özellikle de yemdeki haksız rekabeti... ...konuşmak istiyoruz... ...bize acaba bahsedebilir misiniz... ...süt üreticisinin... ...zor durumda bırakan bu haksız rekabet... ...nedir? Evet... Efendim öncelikle çiğ süt damızlık üreticilerinin sorunlarını kamuoyunun önünde paylaşıma fırsat verdiğiniz için size gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Rica Şimdi edeyim. yıllardır bu üreticilerin bitmeyen çilelerinden birisi de yemini benden almaz isen sütünü senden almam baskısıdır. Bu baskıyı dile getiren Dünya Gazetesi yazarı Sayın Aleykber Yıldırım'a bu baskının ortadan kalkması için rekabet kurumu nezdinde Change On sitesinde kampanya açan fikir sahibi damaklar grubuna e, yürekten teşekkür ediyorum. Şimdi yemini benden almaz isen sütünü senden alman baskısı nedir onu kısaca açıklayalım. Evet lütfen. <gülüyor> Şimdi endüstriyel süt sektörünün aynı zamanda yem fabrikaları da var. Veya yem fabrikası olmayanlar bir yem fabrikasıyla anlaşıp üreticilerden çiğ sütü toplarken yemi satmak için yemini benden almazsan sütünü senden alman baskısı yapıyorlar. Olay budur efendim. Peki Şimdi, neden böyle bir yani süt üreticisi neden böyle bir baskıyla karşı karşıya kalıyor? Başka bir yerden hiç, yeme alamıyor mu? Başka bir yerden e, bu sefer yem alması imkansız. Çünkü sütünü almam diyor hı hı. ve atıyor. Buna da bazı süt üretici birlikleri, koopatistleri başkanlarını da maalesef alak ettikleri var. Ama bazı kooperatif ve süt üretici başkanları da bundan müzarip olduğunu kamuoyunun bilmesi lazım. Şimdi bu baskı kanunlarımıza aykırı. Evet. O Tabii. Bu eylem baskı hem üreticiler hem de diğer hem sanayicileri için diğer süt sanayicileri nevzi, diğer süt sanayileri içinde haksız rekabet suçunu oluşturmaktadır. Yani bunu yapan firmalar hem diğer yem fabrikalarına karşı hem üreticileri karşı hem de diğer süt sanayicilerine karşı haksız bir rekabet oluşturmaktadırlar. Çiğ süt üreticilerin daha iyi gıdaosuz, proteini az veya çok, enerjisi az veya çok veya daha ucuz veya daha pahalı daha iyi yem seçme şansını da bu ortadan kaldırmaktadır. Sonuçta küçük üreticiye olan oluyor değil mi? Yani evet, sonuçta. Tabi tabi yani günlük Şimdi günlük bir ton süt veren üretici ya bunu yapamıyorlar yani günlük 100 litre, 50 litre, 200 litre, 300 litre süt verenlere yapıyorlar yani daha doğrusu bölge bir tek pazar haline gelmişse başka sanayiciye satma şansı olmayabiliyor. Şimdi Oya Hanım. Ee, şimdi tabii bu da e, kamu düzenlemecileri açısından, kamuoyu açısından şöyle bir e, e, durumu var. Evet. Şimdi hangi dünya görüşüne inanırsak inanalım. Var olan gerçek dünyada ve ülkemizde kapitalist, sermayeci bir ekonomik sistem uygulanmakta. Sanayicinin milyon dolarlık sermayesi de sermaye, köylümüzün bir 10 15 sütüneyi varsa tarlası takımı da sermayedir. Kaldı ki çiğ süt damızlık üreten köylülerimizin sermaye varlık toplamları endüstriyel süt sektöründen kat ve kat fazladır. Ama sermayenin cacibesi herkesi ve kamuoyunu, kamu düzenleyicilerini daha çok etkiliyor. Şimdi sermayeciliğin doğduğu, geliştiği Avrupa, Amerika ülkelerinde rekabet suçu ağır suçlardan sayılıp maddi cezanın dışında 20 yıllık, en az 20 yıllık hapis cezası içeren Ağır yüz kısaltıcı suçlardan sayıldığından sanayicilerin o ülkelerde sanayicilerin tarım sektörüne karşı bir rekabet suçu pek görülmemektedir. Evet. Şimdi ülkemizde ise rekabet suçlarının hapis cezaları değil sadece küçük para cezaları öngörülmektedir. Yani bir süt üreticisi böyle bir teklifle karşılaşıyorum diye bir şikayette bulunursa bunun çok büyük bir cezası yok diyorsunuz öyle mi? Evet yani e, şeyle, şimdi ee, rekabet kurulu e, şey kapsamı genişletmiyor. Sadece o üreticiyle bakıyor. O üretici ne kadar zarar görmüşse, firma ne kadar o tek şikayet edene zarar vermişse o kadarlık bir para cezası kesiyor. Tabi bunda da hı, uzmanlık alanında iyi yetişmiş rekabet kurulunda iyi uzmanlar yok. Bir de üreticiler e, tahsil düzeyleri düşük olduğundan e, bunun bir suç olduğunu da pek bilmiyorlar. Hmm. Şimdi Rekabet kurumu önüne delil konulduğunda harekete geçebilmekte veya son bankalara haksız ceza verilmesi olayında olduğu gibi resen de soruşturma açabilmektedirler. İşte biz de e, rekabet Kurulu'nun resen soruşturma açılmasını efendim, üreticilerin şikayetlerini bekletmeden tüm ülkedeki çiğ süt damızlık üreticilerin bu konuda ifadelerinin alınmasını bekliyoruz. Şimdi bir haftadan beri yurdumuzda, Çiçekli yerlerindeki üreticiler ve üreticilerin temsilcileriyle konuştuğumuzda şunları söylemekteler. Oya hmm. Hanım. Sanayiciler süt toplama pazarını parsellemişler. Birinin pazarına bir diğeri girmiyor. Başka bir firmaya gel sütümüzü al demede şansımız yok. Hmm. Bize yemini benden almaz isen sütünü senden alman baskısı yapan firmayı rekabet kurma şikayet edersek korkuyoruz ortada kalırız. Çünkü hmm. sütümüzü almazlar. Onlara sütünü aldıracak bir düzenleme yok diyorlar. Evet. Şimdi yani bu konuda da kamu düzenleyicilerinden bilhassa Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'ndan destek bekliyorlar. Yani şeyin demesi lazım ki Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı biz bu işin arkasındayız. Hangi bölgede böyle bir baskı varsa üreticiler filan makama filan adrese rekabet kuruluna ve göndersinler demeleri lazım. Evet. Şimdi maalesef Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı üretici ihmal ediyor. Sermayenin ceza cazibesine kapılıyor. Evet bu aslında ee, gıda, kırsal... Hı hı, cesaret buyurun. vermesi lazım. Hı hı. Bakanlığın cesaret vermesi lazım. Şimdi sanayiciler sadece yem baskısı değil, cins süt fiyatlarını düşürme baskısı da yapıyorlar. Yani sonuç olarak rekabet kurumunun yemini benden almaz isen sütünü senden almam baskısı karşısında kendiliğinden soruşturma açmasını Bekliyoruz efendim. Evet. Bir Bakalım, de, e, de bildiğim kadarıyla yine e, bu kampanyadaki metinde de e, okuduğum kadarıyla şimdi e, bir litre çi çiğ sütün parasıyla e, yani e, Ayşe teyze bir litre çiğ süt satsa onun parasıyla bir kilo dahi yem alamıyor. Yani aslında e, orada da bir haksız rekabet var değil mi? Evet. evet. Şimdi efendim, Avrupa'da Avrupa ülkelerinde, Amerika'da 1 litre, 1 litre sütün fiyat karşılığı 1,5 kilo yemdir. Türkiye'de ise e, çiğ sütün referans fiyatları 90 kuruş Bakın referans fiyatları alım referanı Ulusal Süt Konseyi'nin tavsiye ettiği hı hı. Tasfiyet, tavsiye ettiği fiyat 90 kuruş. E, yem ise 1 lira kilosu. Yani 1 kilo yemler 0,90 1 kilo yem 0,90 kuruşluk 0-90 liralık bir şey karşılığında ve 90 kuruş referans fiyat olmasına rağmen şimdi duyuyoruz ki büyük firmaların bilhassa otel üreticilerinin bazı bölgelerimizde referans fiyatlara aykırı olarak 74 kuruştan 75 kuruştan 80 kuruşundan fiyat aldıklarını hmm. süt aldıklarını duyuyoruz. Bu ise çiğ sütü damızlığı sürdürebilir sürdürülebilir kılmaktan uzaklaştırıyor halbuki çiğ sütü fiyatı hayvancılığımızın dinamosudur. Ve 2010 yılından beri, o hanım, 2010 yılından beri hayvan ithalatı, et ithalatı, dondurulmuş et ithalatı yapıyor olmamızın sebebi çiğ süt fiyatlarının düşüklüğüdür. Bu düşüklük ise tesadüfi serbest piyasa ekonomisi gereğince değil, tamamıyla endüstriyel süt sektörünü kendi aralarında karşılaştırıp rekabete aykırı şekilde süt alma kararlarıdır. Evet. Çapar Bey çok teşekkür ediyorum. Son olarak tabii ki sizin de söylemiş olduğunuz gibi hem hayvancılığa vurulan bir e, darbe hem de ee, aslında e, küçük çiftçinin, küçük üreticinin e, bir şekilde e, bütün bu üretimden karşılığını alamadığı için vazgeçmesine ve e, son 40 yılda kırsalda yaşayan nüfuzun e, %70'lerden %28'lere kadar gerilemiş olmasının da nedenlerinden biri bu. Yani evet. e, üretici artık küçük üretici neredeyse yok olmak üzere ve korumamız evet. gerekiyor. Evet. E, Oyanım son olarak bir şey susuz etmek istiyorum. Lütfen. Bakın e, bugün bir e, ilçemizin üretici temsilcisiyle görüştüm. Şunu söylüyorum, benim diyor 5 yıl önce 200 dönüm arazim vardı. Hayvancılığı sürdürebilmek için 200 dönüm arazimi satmak zorunda kaldım diyor. Bu doğru ve yürekten inanıyorum. Evet. Şimdi e, yani. 200 dönüm arazisi olan bir orta çiftçi demektir. Bu 50-60 hayvanıyla 100 hayvanıyla ayakta duramıyorsa 3-4-5 hayvanıyla Şu olanlar yine hapsın? duramayacaklardır. Bakın son günlerde son yıllarda eğer ki hayvancılık sektörünün sesi azıcık da olsa çıkabiliyorsa hayvancılık bunlar küçük üretici değil. Çünkü küçük üretici sesini basından yansıtamıyor. Bunlar büyük üreticilerin sesleridir. Biz de işte büyük üreticilerin değil küçük üreticilerin sesi olmaya çalışıyoruz. Evet. Toya Hanım bu konuda hı hı. da böyle bir yayın yaptığınız için üreticilere, tüketicilere bir fayda sağlayacak bir yayın yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum efendim. Ben programa katıldığınız ve hepimizin aslında bir şekilde savunması gerekenleri siz dile getirdiğiniz ve bizi de bir şekilde katılımcı kıldığınız için ben teşekkür ediyorum. Çapar Bey katıldığınız için çok teşekkürler. Ağzınıza Saygılar. sağlık. Ee, evet programımızı bitirmeden rekabet kurumu Süt ve yemdeki haksız rekabeti mercek altına aldığını bir an önce ilan etmeli kampanyasını imzalamak için change.org sitesine girebilir ve imzanızı atabilirsiniz ve dostlarınızı da atmak için bir şekilde davet edebilirsiniz. Ee, programımızı kapatırken her zaman olduğu gibi sizleri e, cumartesi cuma günleri yani bugün Bakırköy'de, cumartesi günleri Belik Düzü ve Şişli'de, pazar günleri de Kartal'da kurulan %100 ekolojik pazarlara davet ediyoruz. E, hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi. Bağımsız radyo neyle yaşar? Dinleyicisiyle. Açık Radyo Dinleyici Desek Projesi 10 yaşında. 30 Mart 7 Nisan arası. 9 gün 99 saat radyo şenliği. 94.9 Açık Radyo'da.